Normalde kharaqa ne demek? Delmek, yakmak, değil mi? Adet adet. Yani kharaqal ada demek adet bilinen alışılmış olanı deldi geçti. Daha sonra khariqul ade şeyin üzerine kullanılmaya başlamış. Hani olagan üstü şeyler için khariqul ade tabiri kullanılmaya başlamış. Tamam? İkra onları ikram olarak ve ihara etmek olarak kama nasikten de deli ala delike bunun üzerine etti her kitabı ve sünneti ve icma'yı kama delalale ki bunun üzerine delalet etti ne delalet etti el Kitabı fail dem el kitabu ve sünnetu ve icma'u isma bil zarar etti yine <gülüyor> karallahu tebareke ve teala Allahu ki e teqazin tamam burada duralım inşallah şimdi bugün başlayacağımız konu ee, ki velilerin kerametlerini tasdik babı. Yani ehli sünnetin yanında velilerin kerametlerini tasdik babı. Şimdi önce konumuza geçmeden önce iki tane şey söyleyeceğim. Konumuzla alakasız ama Allah Azze ve Celle'nin lütfu olan iki şey söyleyeyim inşallah. Bunların birincisi daha önce size bir tane hadis anlatmıştım. Bilmiyorum menheş dersinde anlatmıştım. Dün ben de fark ettim. Ebu Mi'lak diye bir sahabenin kıssasını anlatmıştı. Demiştim ki değil mi bu uydurmaymış. Yani normalde birçok kitapta zikredilen ama herhalde duyguları cezbettiği için hükmünü kimsenin açıklamadığı e, dün bir şey okurken e, baktım ki hadis ulemasının birçoğu bu kısaya uydurma e, demişler Allah affetsin. Yani belki hata benim hatamdır çünkü araştırmadan e, senedine alimlerin hükmüne bakmadan e, söyledim. Şunu da anlamış oldum, yani itikatta zikrettiğimiz bir meseleyi de net bir şekilde anlamış oldum. Bu din gerçekten ne duygu dinidir, ne de akıl dinidir. Yani ben normalde onu bakmamamın tek sebebi duygu, duygu içerikli olmasıdır. Yani duygularımı o anda e, cezbetmiş olmasıdır. Ama normalde şeydir, normalde kısa uydurma bir e, kısadır Onu söyleyeyim inşallah emanet babına. İkincisi de aklıma geldi diye söylüyorum. Geçen değil, önceki dersimizde fıkıhta, iki gün önce falan bir bi hadis-i şerif-i ederken dedi ki işte Masalleytu Enes radıyallahu anh hadisini خلف احد اتم صلاه واخف صلاه من النبي sallallahu aleyhi ve dedim ki den sonra gelen salaten bunun şeyidir mef'ulüdür yanlıştır bu çünkü e, isim hiçbir zaman mef'ul almazlar yani o an ondan gafil olduk e, isim mutaf hiçbir zaman mef'ul almaz sadece kendine faydalır o arkadaşın dediği gibi temizdir yani şey değildir ee, nedir adı? Mef'ul değildir. O temizdir. Tamam? İnşallah ikisini söyleyeyim. Emanet babından aklıma gelmişken. Sebep de şunu hiç unutmayın. Aklınızda bulunsun. Ee, i̇sm tafdil hiçbir zaman şey almaz. Ee, i̇sm-u tafdil hiçbir zaman kendisine mef'ul almaz. ismü mef u tafdil ancak ya zahir veyahut da mudumar olarak kendisine fail e, alır. Ve temizin şartlarına normal insan düşündüğünde temizin şartlarına daha da uygundur. Anlaşıldı bu iki mesele. Anlaşıldı. Şimdi kendi konumuza geçelim. Şimdi bizim bu dersteki konumuz etastik o bikerametil evliya velilerin kerametlerini tasdik babı. Şimdi ilk olarak konuya geçmeden önce konuyu tasavvur etmeniz lazım. Yani kendiniz. Böyle bir babı ehli sünnet niye e, şeylerini almışlar. İtikat kitaplarını almışlar. Yani hangi itikat kitabına hemen hemen dönersek dönelim veya birçoğuna diyelim. Hepsine demeyelim ister senetle yazılan itikat kitapları olsun. Yani senetle yazılan itikat kitaplarından kastımız ne? Genelde Hicri 4. asırdan önce daha senetlerini seleften kimin söylediğine dayandırılarak yazılan kitaplar olsun. İster son dönemde yazılan ehli sünnetin itikadını toplayan kitaplar olsun. Birçoğunda velilerin kerametlerini tasdik babı diye ehli sünnet alimleri kitaplarında babaşmışlar. Niye? Yani böyle bir meselenin e, itikatta girme yani ne gerek var diye aklınıza gelirse daha önce de söylemiştim, yine söyleyeyim. Bir şeyin itikadın konusu olabilmesi için illaki onun dinin usulünden olmasına gerek yoktur. Öyle değil mi? Bir şeyin itikadın konusu olabilmesi için illaki onun dinin usulünden olmasına gerek yoktur. Şayet birileri, yani Ehl i sünnete muhalif olan birileri herhangi bir fikir, herhangi bir inanış, Herhangi bir amelle ehli sünnetten temayyüz etmişlerse ehli sünnet onlara muhalefetlerini bu konuda zikretmek için bu tip konularda itikat babını almışlar. Örnek ne demiştik buna mesela? Mesler üzerine messin caiz olmasına dair ehli sünnetin itikat kitaplarında buna yer vermesi. Normalde mesler üzerine mes bir fıkıh konusudur. Öyle değil mi? Ne işi var itikadın içerisinde? Çünkü Şia bunun ile iştihar ettiğinden dolayı yani Resulullah'tan manen tevatür eden bu mesler üzerine mesi kabul etmediklerinden dolayı ehli sünnet onlara muhalefet olaraktan bunu ne yapmışlar? Bunu zikr etmişler. Tamam. Keramet babını buraya sokmalarının sebebi nedir? Şudur. Şimdi İslam dininde gerçekten baktığımız zaman Allah azze ve celle bazı seçkin kullarının eliyle peygamber olmasalarda bile Allah azze ve celle ne yapmıştır? Allah azze ve celle bazı خَارِقُ الْعَدَى diyeceğimiz yani olagan üstü bazı durumları onlar için meydana getirmiştir tamam mı? Bu dinde vakidir yani Ehl-i Sünnet bakmış bu dinde vakidir. Lakin iki cenah görmüş burada Ehl-i Sünnet. Birinci cenah peygamberler dışında hiçbir olagan üstülüğü kabul etmeyip reddeden cenah. İkinci cenah görmüş olduğu her خَارِقُ diye isimlendirilecek şeye keramet deyip e, sahibini de veli kabul eden cenah. Tamam? Yani normalde Ehl-i Sünnet bakmış ki dinde Allah Azze ve Celle muttaki, salih olan insanlara bazı olagan üstü haller vaki kılmış. Ama burada ümmet yine her zamanki gibi ifrat ve tefride kaçmış. Bir grup bunu tamamen reddetmiş demiş, böyle bir şey olamaz. Sadece bu peygamberdir. Bunu nerede anlatmıştık daha önce bu görüşü? ha <gülüyor> Peygamberin nubuvveti ne ile bilinir? Dedik, bu itikadın konularındandır dedik. Ve dedik, ehli Bidat Demişler ki peygamber ancak mucize ile bilinir deyince otomatikmen kerameti de ne yapmışlar? Kerameti de reddetmişler. Niye? Demişler o zaman veli ile nebi arasında fark kalmaz. Eli sünnet demiş yok, bu sabittir. Yani kitapla, sünnetle, tecrübeyle sabittir. Bir grupta her harikula gördü. Sihirbaza da veli demiş, Allah'ın yanındaki en facir, en fasık, en kafir, en müşrik kim varsa harikulade bir şeyler yapıyorlar diye bunlara da veli demiş. Ehl-i sünnet bunu görünce ve bunun da belirgin bir şey olduğunu e, görünce akılcılar, reddedenler genelde tasavvuf vesaire mistik anlayışa sahip olanlar da bu konuda gördükleri her e, sapıklığı, hatta artık iş öyle bir boyuta gelmiş ki harikulade değil rezil şeyleri bile kerametten saymışlar. Mesela adam kitap yazmış Kerametül evliya diye kitapta anlattığı keramet ney? Falan veli çıplak bir şekilde cuma hutbesini verirdi. Bana keramet bu. Yani Allah azze ve celle'nin en buğz ettiği bütün meleklerin kaçtığı en rezil hali insan sapıtınca bir defa istikametten çıkınca bunu bile o velinin şeyi olarak e, kerameti o müritlerin de onun kerametine olan teslimiyeti olarak e, utanmadan bunu kitaplarına almışlar. ehl sünnet tabi bunu görünce bu iki ifrat ve tefritin arasında vasat olduğunu yani Nasr'ın ispat ettiğini ispat ve haddini de aşmadığını göstermek için eli sünnet ne yapmıştır eli sünnet bu konuyu itikat kitaplarını almıştır anlaşıldı değil mi eli sünnetin bunu niye itikat kitaplarını aldı keramet nedir keramet normalde kelime manası olarak e, e, lugat manası şeye delalet etmez kharikul adye dellette etmez öyle değil mi ama daha sonra insanlara Allah Azze ve bir kerem bir lütuf olarak bazı harikul ade şeyleri vermesinden keramet ismi bunun üzerine kalmış. El-Kerame. Yani Arapçası da aynı şekilde. El-Kerame diye bu isim bunun üzerinde kalmış. Keramet normalde e, kaç kısımdır? Keramet normalde iki kısımdır. Tamam. Keramet normalde meşru keramet. Ha. Meşru olan keramet iki kısımdır. Birincisi nedir? Meşru olan kerametin birinci kısmı Allah'ın harikul ade olarak yani alışılmışın dışında olarak icra etmiş olduğu bazı şeylerdir. Zaten konumuz da budur bizim. Bunu anlatacağız inşallah. Yani örnekleriyle beraber bunu anlatacağız. İki, Allah Azze ve Celle'nin içerisinde insanlara nasip etmiş olduğu kerametlerdir. Tamam mı? Mesela bugün sizin her birinize Allah Azze ve Celle bir keramet nasip etmiş. Şu pisliğin içerisinde muvahit olmak şu pisliğin içerisinde istikamet üzere olmak, ahlak üzere olmak, edep üzere olmak Allah'ın lütfedebileceği en büyük kerametlerden bir tanesidir. Öyle değil mi? Zaten ehli sünnet alimlerinin birçoğu en büyük kerametin istikamet olduğunu söylemişler. Mesela Şeyhul İslam İbni Kerametin aslı istikamettir demiş. Eğer sen istikamet üzerinde sebat edebiliyorsan demek ki Allah'ın bu sana vermiş olduğu bir nedir? Bir keramettir. Veya fahim mesela. Normalde anlayış Hıfız normal bir şeydir, öyle değil mi? Hepimizin adet içerisinde bildiği şeylerdir. Havada uçmak, suyun üzerinde yürümek gibi bir şey değildir mesela. Ama Allah Azze ve Celle bazı kullarına fehem kapsını açar, bazı kullarına ne yapar? Bazı kullarına hafız kapsını açar, bazı kullarına ilim kapsını açar, bazı kullarına basiret kapsını açar mesela. Bunlar da nedir? Adet içerisinde yani alışılmış, bilinen, me'luf olan şeyler içerisinde kerametlerdir. Yani mesela İmam Bukhari'nin hafızı normal bir hafız mıdır? Yani İmam Bukhara'nın hafızı mesela, hafız hepimizin bildiği bir şeydir. Öyle değil mi? Alışmış olduğumuz bir şeydir. Ama İmam Bukhara'nın hafızı bir keramettir. Allah Azze ve Celle'nin bir lütfudur. Öyle değil mi? Yani yüz tane ayrı hadisin her birinin senedinin ve metninin yeri değiştirildikten sonra, biliyorsunuz değil mi o kısayı İmam Bukhara'nın? Yani Buhara ehli onu şeye çekiyor, imtihana çekiyor. Diyorlar bakalım öyle dedikleri gibi bir adam mıdır değil midir? Geldiğinde her 10 tane hadisçi seçiyorlar. Her bir tanesi on tane hadise alıyor kendi eline. İmam Bukhari'nin karşısına oturuyor. İlk bir, her biri on tane hadisin metniyle senedini birbirine geçiriyor. Yani mesela birinci nolu hadisin senedini alıyor, üç nolu hadise yerleştiriyor. Üç nolu hadisin metnini iki nolu hadise karıştırıyorlar hadise. Yüz tane senedi ve metni birbirine karışmış olan hadis var. Başlıyorlar tek tek her bir tanesi onar tane hadisini söylüyor, bitiriyor. İmam Bukhari sessiz diyorlar tamam iş yok. Yani senetleri duyunca tamam diyor İmam Bukhari baştan başlıyor, senedir okudun şu şu şu, hadisin senedi budur, metni budur. Daha yüzüncüye tamamlayınca kadar onlar da bir şahitlik eder ki sen Allah'ın ayet, hafızdaki ayetisin yeryüzünde. Yani hani sen bir ayetsin, bir delilsin insanlara ki hafızlıkta. Mesela bazı insanlara Allah azze ve celle Fahem nasip etmiş değil mi? Yani İbn-i Kayyim'ul Cevziye'nin zad Maad gibi ansiklopedi kabul edilen bir eseri yanında hiçbir kaynak yokken, yolda giderken yazması gibi mesela. Öyle mi? Hacca e, sefer yaparken mesela şimdi bakıyorsunuz bir alim diyor ki İbrin Kaim şu şu şu sebeplerden dolayı zatül maatta bu hadise sahih dedi misal bunu nerede yapmış yani yolda gidiyor hem konuyu anlatıyor hem konunun delillerini anlatıyor hem delillerin hükmünü söylüyor hem ihtilafı söylüyor hem tasih yapıyor hem tadayif yapıyor sonuç çıkarıyor e, vesaire bu bir şeydir yani bu bir lütuftur bu bir keramettir doğru mudur doğrudur İmam suyutini hafzi mesela bu bir keramettir kendisine verilmiş olan. Yani demek ki keramet iki kısımdır. Bir alışılmış dairesinin içerisinde Allah'ın seçkin kullarına nasip etmiş olduğu bazı e, faziletler diyelim, lütuflar diyelim. Bir de alışılmışın dışında olanlar var. Tamam ha. Şimdi bu alışılmış olanlara da problem yok zaten. Genelde herkesin kabul ettiği bir şeydir. Kimi lütuf diye isimlendirir, kimi keramet, kimi nimet, kimi başarı vs. Ama bu alışılmış olmayana gelince Zaten ehli sünneten asıl konu yapmış olduğu da budur yani birinci kısım olandır. Peki bu vakı olmuş mudur şeriatta? Bize örnek verebilecek olan var mıdır keramete örnek? Kur'an-ı Kerim'den mesela başlayalım. En akwa delilden başlayalım. Aşağıya doğru gelelim. Mesela Meryem annemiz. Öyle değil mi? Kullama dhal alayha zekeriyle mihrabe, wajda indha risqa. "Kala ya Meryem, anla ki haza." قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُوا مَنْ Hani Allah Azze ve Celle Hazreti Meryem'i Zekeriya'nın kefaretine verdikten sonra diyor ki Zekeriya Aleyhisselam her Meryem'in yanına girdiğinde onun yanında ne bulurdu? Rızık bulurdu. Artık demek o da sormuş. Demiş ki yani Meryem nereden geliyor bunlar sana? Hani Senin yanına bir tek ben gidiyorum. Ben sana bu yiyecekleri getirmediğime göre kim sana getiriyor? O da demiş ki Kâlet Huwa min Endillah Allah'ın yanındandır diye. Bak bu bir keramet. Öyle değil mi? Olmayan bir meyvenin, olmayan bir sebzenin, olmayan bir yemeğin bir zamanda açıka çıkması. Mesela inna Allah yer dokumaya inşa o bir hisap. Zaten Hazreti Zekeriya bu kerametin keramet olduğunu o da biliyor. Bundan etkilendiğinden dolayı ne diyor Allah Azze ve Celle? Hunalikeda azekeriya Rabb. Yani işte orada zekeriya Rabbine dua ediyor. Kâla Rabbi heblı Rabbim bana ver. Çocuk istiyorum Hz.ekilerin yaşa büyümüş. Artık çocuk olmaktan e, umudunu kesmiş ama Meryem'in bu halini görünce öyle değil mi yani tamam diyor. Demek ki Allah zevcelenin rahmeti her zaman geçerlidir diye. Orada ondan etkilenip Allah zevceleneden çocuk istiyor mesela. Başka Musa aleyhisselam'ın annesine Allah zevcelenin göstermiş olduğu yok. Bu da bir keramettir. Öyle değil mi? Şimdi Musa aleyhisselam'ın annesi ne yaptı? Ayet-i kerimede e Musa aleyhisselamın annesi, ço çocuk öldürülecek. Çocuğu doğurdu, aldı çocuğu kaçıyor. Yani ne yapacağını bilmiyor, yakalasalar çocuğunu öldürecekler. Allah azze ve celle ne yaptı? Ha, o çocuğu suya bırak dedi mesela. Şimdi normalde siz şöyle bir şey de hiç bir annenin çocuğunu beşiğe bırakıp sonra o beşiği de Nil nehri gibi bir nehre bırakabileceğini düşünüyor musunuz? Mümkün değil, öyle mi? Ama Allah azze ve celle önce ne yaptı? Önce onun kalbine sebat verdi. Sonra ona bu yolu gösterdi, öyle mi? O da aldı, şeyi bıraktı, çocuğunu suya bıraktı. Sonra bak daha büyük bir keramet, çocuğunu tekrardan ona geri döndürdü. Değil mi? Süt, anne arıyorlar çocuğa. Süt anne yok. En son Allah ne diyor? اِسْتَقُولُ اُخْتُكَ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ Size kimin Musa'ya kefalet edeceğini göstereyim mi? فَرَجَعْنَاكَ ila اُمِّكَ كَيْتَقَرَّ عَيْنُهَا biz seni o zaman ne yaptık? Annene geri döndürdük. Ta ki annenin gözleri aydınlansın diye. Normal düşünün, Firavun'un sarayına gitmiş. E, bunlar ezilen kavimden, beni İsrail'den. Çocuğa süt ne arıyorlar? De gel gel gel gel hiç kimsenin sütünü alma. Herkesin yanında huysuzluk ediyor Hazreti Musa. Ta ki Allah Azze ve Celle onu ne yapıyor? Annesine döndürünceye kadar. Bu nedir? Bu zahir, açık, berrak olan bir keramet mesela. Doğru mudur? Doğrudur. Başka örnek verecek olan Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Kehf'in kısası, değil mi? Bunlar peygamber değiller. Bunlar peygamber olmadıkları için bunların gerçekleşen şeye mucize diyemiyoruz. Öyle değil mi? Mucize peygamberlere veya ayet yani Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle ayet. Kur'an-ı Kerim mucizeyden ziyade ayet kelimesini kullanıyor. Bunlara işte keramet. Mesela başından sonuna düşünün. Allah Azze ve Celle o toplumun içinde onlara hidayet nasip ediyor. Öyle mi? Sonra kalplerini sağlamlaştırıyor. Sonra onları mağaraya götürüyor. Sonra mağarada 300 sene gibi bir süre uyuyorlar mesela. Sonra onları uyandırıyor, insanlara bunu gösteriyor. Ondan sonra tekrardan onları vefat ettiriyor. Mesela bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Bundan daha büyük bir keramet olabilir mi? Olamaz. Mesela başka, söyle örnek verebileceğiniz var mı başka? Nasıl? Ashab-ı Tamam hadise geçelim o zaman. Ashab-ı uhdud kıssası. Ashab-ı uhdud kıssasını biliyorsunuz değil mi? Ayet-i kerimeler nerede geçiyor Kur'an-ı Kerim'de? قُطِلَ أَصْحَابُ الُخْدُودُ اَنَّارِ ve kut. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bu kıssayı ne yapmış, tefsir etmiş. Değil mi? Bize detaylarını anlatmış. Nerede anlatmış? İmam Müslim'in sayhinde, Süheyb'in'in Rum'inin rivayetinde. Öyle değil mi? Kıssa başından sonra kerametlerle dolu. Yani çocuğun yolda rahiple karşılaşması, o küfür bataklığında hidayeti bulması, sonra krala karşı kafa tutması, sonra o insanların işte kralın anca en son kerametin asır yönü neresi? Ok atıyor, ok atıyor, çocuk ölmüyor. En başta çocuğu denize götürüyorlar, öyle mi? E, gemi sallanıyor, kralın muhafızları düşüyor, çocuğa bir şey olmuyor. daha götürüyorlar, dağ sallanıyor, kralın muhafızları ölüyor, çocuğa bir şey olmuyor. En son çocuk diyor ki insanları toplayacaksın. ''Benim okum, çantamdan bir ok alacaksın, bu gulamın Rabbinin ismiyle diyeceksin, atacaksın ancak beni o zaman öldürürsün.'' Tabii kral topluyor başta sözünü yiyor öyle yapmıyor yani sadece bir ok atıyor ''Olmaz beni öldüremesin'' diyor. Ancak böyle öldürürsün ''Bismi Rabbike'l gulam, Bismi bir gulam'' diyor atıyor, çocuk orada ne oluyor? Çocuk orada şehit oluyor ama bütün bir halk ne diyorlar ''Amenna bi Rabbil gulam'' ''Amenna bi Rabbil gulam'' ''Amenna bi Rabbil gulam'' Ghulam'ın Rabbine iman ettik diyorlar. Sonra ateşe atılarken tam çocuk dile geliyor değil mi? Bir anne ateşe atılamıyor çocuk elinden. O da diyor ki ey anneciğim korkma ateşe atıl ve annesi ne yapıyor? Annesi ateşe atlıyor Bak bunlar hepsi nedir? Bunlar keramettir. Başka mesela daha sahabeden daha geç dönemler için söyleyebileceğimiz keramet aklınıza gelen var mıdır? Heh, hubeyb, hubeyb bil Ensari değil mi? İmam Bukhari rivayet ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Bedir vakasından sonra sahabesini bir yere yolluyor. Tabi orada bir kavim sahabeye saldırıyorlar. İşte aralarında bir çarpışma e, çıkıyor. Üç kişi dışındakiler şehit oluyorlar. Sonra o dört kişi kalıyor. O dördüne diyorlar işte e, estağfurullah. Orada bir grup sahabe kalıyor. Diyorlar gelin e, teslim olun size güven veriyoruz diye. Bir grup sahabe iniyor teslim olmaya. Bir grup sahabe diyorlar biz kafirin zimmetine inmeyiz yani kafirin korunması altına girmeyiz, savaşıyorlar. Geriye kalıyor en son üç kişi, Hubeyb de onlardan biri, İbnü var bir de bir üçüncü şahıs daha var, ismi şeyde geçmiyor hadiste yani Buhari rivayetinde geçmiyor, en azından öyle söyleyelim. Ee, iniyorlar aşağıya, iner inmez bunların üzerine şey atıyorlar, zincir mincir bunları bağla bağlamaya çalışıyorlar. Bir tanesi diyor ki üç kişiden biri ismi belli olmayan, siz daha diyor işin başında aldatmaya kalkıştınız, vallahi ben sizinle gelmem diyor. Onu orada şehit ediyorlar, öyle değil mi? Diğer ikisini götürüyorlar Mekke'de. Kimi öldürmüş de bu sahabeler Bedir gününde o ailelere satıyorlar. Hubeyb de bir ailenin yanında esirken işte en son ona idam edecekler. Diyor işte bana bir jilet verin hani beden temizliği yapmak için istiyor. Kadın diyor ben bir baktım ki o ara ben gafiletimden, yani evinde esir kaldığı kadın çocuğumu kucağına e, almış diyor. Tabi Hubeyb kadının korktuğunu görünce hani belki çocuğumu rehin alır, çocuğumu işte keser diye. Mesela hani yüccar çocuğu öldürürüm ya beni bırakın mesela diyebilir. Öyle değil mi? Hubeyb diyor korkma. Hani ben bu çocuğa zarar verecek değilim diyor. Çocuğunu bırakıyor. Ve o kadın sonra da Müslüman oluyor tabii. Müslüman olduğuna diyor ki Vallahi Mekke'de hiç bulunmayan yani Mekke'de hiç meyve yokken Hubeyb'in elinde üzüm şeyleri vardı. Üzüm salkımları vardı. Ondan üzüm yiyordu diyor mesela. Bu Allah Azze ve Celle'nin o sahabeye o anda nasip etmiş olduğu Meryem me nasip etmiş olduğu gibi bir nedir? Bir keramettir. Mekke'de hiç şey yok. Adam esir. Ee, mesela elinde üzüm var, üzüm yiyor. Bu nedir? Bu bir keramet, Şeye tanınmış olan, ee, hubebe tanınmış olan keramet. Başka mesela aklınıza gelecek olan var mı? <gülüyor> keramet yönü? Ee, ya, aç kaldı Tamam. Başka? <gülüyor> Aynı seram tamam. Başka? Aynı kıssa. Diyorlar ey Allah'ım bizden peygamberine haber e, ulaştır diye başka ve benzeri. Mesela Hüseydi ibn-i kıssası var değil mi? Bir gece Kur'an okuyor, e, Kur okuyor, bakıyor atı coşuyor. Kur'an okuyor, bakıyor atı coşuyor vesaire. En son at çocuğa yakın olduğu için yani e, korktum ki diyor çocuğumu etsin. E, atım bıraktım. Dışarı çıktım ki diyor baktım böyle sanki gökyüzünde lambalar toplanmışlar. Böyle halka şeklinde gelmiş her yani lambalar yani yıldızlardan bir avize gibi bir şey oluşmuş gökyüzünde. Sabah geliyor bunu Peygamberi anlatıyor. O da diyor ki sen niye okumayı kestin ki? O da diyor ey Allah'ın Rasulü ben çocuklarıma çocuğuma atın zarar vermesinden korktum. Ben susunca at duruyordu. Ben okuyunca at tekrardan coşuyordu diye. Peygamberimiz diyor ey Ustayt onlar meleklerdi diyor. Eğer sen okumaya devam etseydin sabah insanlar onları göreceği şekilde orada kalacaklardı. Ne diyor? Sen bırakınca onlar da gitler. Mesela bu bir keramettir. Yani bir sahabe şey okuyor, nedir adı? Kur'an-ı Kerim okuyor ve melekler zahir bir şekilde gelip etrafını ne yapıyorlar? Etrafını sarıyorlar vesaire Mesela bunun günümüzde örnekleri de vardır. Özellikle cihat bölgesinde mesela Müslümanların yaşadıkları birtakım olaylar öyle değil mi? Bunlar hepsi keramet babındandır. Yani mesela şeyi okumuşsanız eğer Afgan cihatında Rahman ayetleri Abdullah Azam'ın Orada mesela anlatılanlar yani belki hani hepsine ne derece doğrudur bilmiyoruz ama genelde insanların yaşadığı ve anlattığı meseleler bunlar hepsi neyin göstergesidir? Bunlar hepsi Allah azze ve celle'nin yardım ettiğini, onların eliyle işte kafire karşı keramet gösterdiğini göstergeleridir. İlahiyye. Yani demek ki nedir bunlar? Hani ehli sünnet şeriatta bu vaki olmuştur. Tecrübede bu vaki olmuştur dediğinde çok delilleri var. Daha burada sayabileceğimiz, belki günlerce anlatabileceğimiz İslam tarihinde vakı olmuş olan neler var? Vakı olmuş olan kerametler var. Tamam Şimdi inşallah devam edelim. Tabii devam etmek istiyorsanız devam eder. Etmek istemiyorsanız duralım. Tamam okuyalım o zaman. dikkat edin. La <gülüyor> kafunareyim, onların üzerine <korku> yoktur. Ve <gülüyor> onlar üzülmeyeceklerdir. Elde <gülüyor> onlar ki iman ettiler ve kano yattakona ve onlar meden. Hazreti dedi ki: "İnne kâle: men kim düşman olursa, fakat âdâtuhu bil harbi, Ona harp ilan ederim." Evet, burada duralım. Şimdi normalde önümüzde bir tane ayet-i kerime var. Şimdi diyeceksiniz ki bu ayet-i kerimenin konumuz ile alakası nedir? Ayet-i kerime ile hadisin konumuz ile alakası şudur. Ayet-i kerimede dikkat ederseniz Allahu Teala diyor ki dikkat edin. Allah'ın veli olan kulları vardır. La havfun aleyhim onların üzerine korku yoktur. Yani gelecekte karşılaşacakları yerde onlara bir korku yoktur. Ve lahum ve onlar geride bıraktıklarından dolayı hüzünlenecek olanlar da değillerdir. Ne var onlara? Lehumul busra. الذين امنوا وكانوا يتقون onlar ki iman edenler ve takva ehli olanlardır. Lehumul busra fil hayatid dunya onlara dünya hayatında müjde vardır. Ve fil ahireti ve ahirette de onlara müjde vardır. Demek ki kişi Allah azze ve dostlarından olursa, Allah azze ve dostlarından olma seviyesine ulaşırsa onlara hem dünyada hem de ahirette ne vardır? Müjde vardır. Bu bir. konumuzla alakası bu. İki. Peygamber ne diyor? Allah dedi ki مَنْ عَدَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ bil بِالْحَرْبِ Yani kim benim dostlarıma düşmanlık ederse ben onlara harp ilan ettim. Bu Allah dostlarının Allah yanındaki değerini gösterir. Allah dostluğuna neyle ulaşılır? İman ve ile. Yani kişinin imanı ve takvası nispetinde Allah ile dostluğunun kuvveti artar veyahut da eksilir. Ama biz burada ne anlıyoruz bu ayet ile hadisten? Yani onlara o kadar Allah katında değerlidir ki Onlara düşmanlık edenlere bile direkt Allah Azze harp ilan ediyor. Yani onlarla beraberliğinden onları Allah ze ve savunucusu oldu. dolayı harp ilan ediyor. İki, onlara dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır. Mesela keramete yine örneklerden bir tanesini verelim. Bu şeyde geçen, bu ayet kelimede geçen büşra'nın tefsiri nedir? Büşra, müjdelemenin tefsiri. Bilen var mıdır? Yok. İmam Ahmet'le sünenlerde Peygamber Aleyhissalatu Vesselam buşrayı açıklarken diyor ki: "Er-ru'ya's-salihah yaraha'l-mu'minu Yani لهم البشره في الحياه الدنيا. Onlara dünya hayatında müjde vardır. Salih olan rüyadır diyor. Salih olan rüyadır. "Ya mu'min kul yaraha'r-rajulu ev tura Kişi ya onu görür veya da kişi için görülür. Yani mesela diyelim ki sen Başka bir kardeşin için salih bir rüya görüyorsun. Niye? Mesela rüyanın kerametten olmasının yönü nedir? Rüyanın kerametten olmasının yönü şudur. Sahih hadislerde Peygamber vesselam açık bir şekilde bize demiş ki, öncelikle şunu söyleyelim yani bilinsin diye. Rüya meselesi insanlık tarihi boyunca insanlık tarihinin zihnini meşgul etmiş meselelerden bir tanesidir. Tamam? Rüya meselesi. İnsanlık tarihi boyunca felsefeciler onun hakkında konuşmuşlar, kelamcılar onun hakkında konuşmuşlar, fukaha, hadisçiler, bilgin diye bilinen insanlar vesaire. Çünkü insan hayatının ayrılmaz bir parçası olduğu için. insan iki devreden günlük hayatından bir de uyku hali bir de uyanıklık hali. Uyku halinin olmazsa olmazı nedir? Rüyadır. Rüya olduğu için de insanlar hep şunu merak etmiş. Rüya nedir? İnsanı rüy rüyaya sevk eden sebep nedir? İsa'nın rüyada gördüklerinin gerçekten gerçek hayatta bir anlamı var mıdır e mesela? Tabi bütün bu tartışmaları çöpe atacak şey nedir? Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın beyanıdır. Peygamber aleyhissalatu vesselam ne demiş? الرؤية er ثلاثتون Rüya üç kısımdır. Tamam? Rüya üç kısımdır. Bir, şeytanın kişiyi üzmek için ona gösterdiği kabuslardır. Birinci kısım budur. Tamam? İki, kişinin günlük hayatında önemsediği ve gece rüyasında gördüğü şeylerdir. Yani düşünüyorsun, kafanı onunla meşgul ediyorsun, onu önemsiyorsun, gece rüyanda görüyorsun. Üçüncüsü, Allah'ın kulu müjdelemek için, Allah'ın salih kuluna bir müjdesidir, tamam? Peygamber aleyhisselatü vesselam rüyayı üç kısma ayırmış. Yani rüya bir, şeytanın insanı korkutmak için, üzmek için gösterdiği kabuslardır. İki, Kişinin gün içerisinde çok önemsediği ve gece rüyasına gelen şeylerdir. Üçüncüsü ise nedir? Üçüncüsü ise rüya Allah'ın salih kuluna bir nimetidir. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki لَمْ يَبْقَى مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ Yani nübuvvetten ancak geriye ne kalmıştır? Müjdeleyiciler kalmıştır. Yani nübuvvet artık kesilmiştir. Nübuvvet bitmiştir Peygamberle beraber. Ama müjdeleyiciler vardır. قَالُوا <gülüyor> وَمَا Dediler ki nedir mübeşşirat ey Allah'ın Resulü? Dedi ki er rüya's Salih olan rüyadır. Bir rivayette de dedi ki farklı farklı rivayetlerde de salih olan rüya nübuvvetin 46'da biridir. Salih olan rüya nübuvvetin 46'da biridir. Demek ki bazı kullarını Allah zevceler ne yapar? Allah zevceler rüyalarında onların kalbini sabit kıldığı, onlara yol gösterdiği Onlara kendisiyle nimet vermiş olduğu bazı neler vardır, bazı rüyalar vardır ve bu da bu ayet kerimedeki tefsirdir. Lehumul bushra fil Hayati dünya. Peygamberimiz bunu nasıl tefsir etmiş? Ruya saliha. Rüya saliha. Salih olan rüyadır. Ama tabi burada rüya saliha dediği zaman dediği anda rüyayı kayıtladı. Öyle mi? Rüyayı ne yapmış oldu? Rüya bir kayıt getirdi. Ne olması lazım? Salih olması lazım. Öyle mi? Demek ki salih olmayan rüyalar da varmış. Ve salih olmayan rüyalar da zaten bize hadis-i şerifte açıkladı. Öyleyse mesela kerametin şekillerinden biri de budur. Sen diyelim ki bir işi yapmayla yapmama arasında kararsız kalırsın. Ne yapayım, ne yapmayayım diye düşünürsün. Gerçekten Allah Azze ve Celle'nin sevdiği bir kulsundur. Sana bir rüya göstererek seni o işten alıkoyar. Veya sana bir rüya göstererek seni o işe teşvik edebilir. Öyle değil mi? Olabilecek bir şeyi Allah Azze ve Celle'nin rüyayla sana gösterebilir e, mesela. Ama burada ölçü nedir? Rüyadan asla ahkâm çıkarılmaz. Öyle mi? Rüyadan asla ahkâm çıkarılmaz. Anlaşıldı. Rüyanın keramet oluş yönü budur. لَهُمُ yani, الْبُشْرَ ayetinin tefsiridir. Şimdi ikinci bir mesele ise Allah dostları kimdir? Yani biz şimdi birinci olarak onu anladık. Dedi ki Allah'ın bazı dostları vardır ve Allah bu dostlarına ne yapmıştır? Allah bu dostlarına bir takım müjdeler dünya hayatında ve ahiret hayatında da onlara bir takım müjdeler kılmıştır. Tabi soru burada şu, Allah dostları kimdir? Heh, şimdi ayet-i kerimeye geri dönelim. Mesela ne dedi? لَهُمُ الْبُشْرَى لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الذين آمنوا ve kanu el burada nedir? İsmi usul burada nedir? Ya Rabbi nedir? Sıfattır. Öyle mi? O zaman Allah azze ve celle bize burada icmalen Allah dostlarının sıfatlarını zikretti. Şimdi Allah dostlarının sıfatları çoktur. Yani Kur'an-ı Kerim'de müminlerle ilgili varit olan bütün sıfatlar, takva ehliyle ilgili varit olan bütün sıfatlar Cennet ehliyle ile ilgili varit olan bütün sıfatlar Allah dostlarının sıfatlarıdır. Ha, bunu herkes bilmeyebilir ama bir insanın Allah dostu olabilmesi için iki tane şart olmazsa olmazdır. Bunlar nedir? Ve hepsini toplayan iki şart vardır. Kendi çatısı altında bir tanesi imandır. Öbürü ise takvadır. Kişinin imanı ve kişinin takvası nispetinde Allah Ze ve Celle ona vereceği müjdeler, ona vereceği kerametler de nedir? Bu orandadır ve Allah'la dostluğu bu orandadır. Şimdi öyleyse mesela böyle dediğimiz anda birçok insanın veli dediği insan velayetten düşer. Öyle mi? Mesela günümüzde e, veli denilen insanlara bir bakın. Ne kadar tağut varsa hepsi veli olmuş. Öyle mi? Mesela bir örnek vereyim size. Misal olarak anlatayım. E, veli dediklerinin bir tanesi diyor ki, bir gün diyor anlatıyor. Koca bir cemaat var karşısında. Yani belki on binlerce insan var bir o kadar da dinliyor adama, radyodan, televizyondan şuradan buradan, adamı dinliyor. Diyor ki, bir gün diyor Cebrail, Peygamber aleyhissalatü vesselam, Cebrail'e sordu, dedi ki ey Cebrail sen vahyi nereden alıyorsun? Dedi Cebrail dedi ki Allah'tan. Dedi peki yani nasıl Allah? Dedi işte ben bir perdenin önünde duruyorum. Hani perdenin arkasında ne olduğunu bilmiyorum Cebrail. O perdeden bana bir ses geliyor, ben o sesi alıyorum, getiriyorum sana veriyorum. Peygamber de Cebrail'e demiş ki, Hele bir demiş o perdeyi bir kaldır bak perdenin arkasında ne var. Cık, Cebrail demiş olur mu öyle Sen kaldır demiş. Perdeyi bir kaldır bak arkasında ne var. Cebrail perdeyi bir kaldırınca bir bakmış ki o Muhammed sallallahu aleyhi ve Öyle mi? Adamın anlattığı kısa bu. Yani bu adamın burada anlattığı şey ne? vücut vücud dediğimiz şeyin bizzat kendisi. Her şeyin Allah olduğu veya peygamberin bizzat Allah olduğu. Öyle mi? Şimdi bunu anlatan veli Dinleyip de vay diyenler de cehaletle mazur Müslümanlar. Olur mu böyle bir şey? Bunlar ne kadar şeriat gelmişse o şeriatlarda kafirdirler. Bunu söyleyen de, bunu dinleyen de, buna kulak veren de, bunu ikrar eden de hepsi kafirdirler. Hiç şüphesiz bunlar yani kat'i bir şekilde güneşin aydınlığı gibi bu adamlar kafirdirler, tağuturlar bunu söyleyen de İnsanları Celle'den saptıran, kendilerine ibadete davet eden insanlardırlar. Mesela veli budur işte onların gözünde. Yani o mecmuanın gözünde bunu anlatan adam mesela ki nedir? Bunu anlatan adam öyledir. Ondan dolayı velayet için birinci şart nedir? İman. Yani tevhid. Şirkle zedelenmemiş, öyle mi? Şirk kendisine bulaşmamış olan bir imandır. İki, takvadır. Takvadan kastımız da nedir? Takvadan kastımız mağaralara kapanıp, yıllarca ibadet ettiğini iddia etmek değildir. Çünkü bu sünnete uygun olan bir şey değildir. Öyle değil mi? Allah'a, Allah'ın razı olduğu şekilde kulluk yapmaktır. Eğer bu ikisi bir insanda bulunmuşsa biz ona ne deriz? Biz ona deriz ki bu kendisinde bulunduğu nisbette bu insan velidir deriz. Ama her yaptığı harikul gene keramet demek. Yani bir sonraki anlatacağımız paragrafta ehl sünnetin yanında kerametin tabıtları nelerdir? Yani bir şeye keramet diyebilmemiz için onun zabıtları var mıdır? Kuralları var mıdır? Bu defa ne yapacağız? Onu anlatacağız. Zaten kendisine veli diyen veya kendisinin kerameti olduğunu söyleyen bir insanın asla ne velayeti olabilir, ne de kerameti olabilir. Doğru mudur? Niye? Daha net bir ifadeyle. Mesela diyelim ki şimdi bir adam var. Zahiren görüntüde bir problem görünmüyor Mesela Ama diyor ki ben veliyim. Mesela tasavvuf elbabının birçoğunun söylediği gibi. Hatta bir iki ders sonra anlatacağım inşallah. Ve veliyim, meliğimi geçmem peygamberden de üstünüm diyor adam. Yani hani peygamberdeki kesiliyor ama bizimki kesilmiyor diyor. Delili de bu. Yani nübuvvet kesildi diyor, bitti. Peygamberimiz sondu ama velayet kesilmez. Kıyamete kadar bakidir. Sonu gelen, sonu gelmeyen, sonu gelenden her zaman daha nedir? Daha üstündür diyor habis. Mesela bunu söyleyecek kadar kendisine veli diyen insanlar. E var. Bak biz daha önce ne demiştik? Demiş ki nefsi temize çıkarmak, nefsi teskiye etmek Allah ve Resulü tarafından kat'i delillerle yasaklanmıştır. Fe la tuzekku enfusakum huve a'lemu bimen nefsinize teskire etmeyiniz o sizden takva sahiplerini bilir. Elemter ila'lzeene yuzekkunen enfusuhum belillahu yuzekki men yasha. Sen kendi nefislerini temize çıkaran insanları görmedin mi? Bir Allah dilediğini temize çıkarır. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatu vesselam birini temize çıkaran insana ne yapıyor? Uyarıyor. Öyle deme. Ben onu ölebilirim. Allah onu hasibidir de. Yani doğrusunu Allah bilir. Bu adam zaten kendine veli demekle kendi nefsine yapabileceği en büyük teşkiyi yaptı zaten. Öyle mi? Velayet takvanın üstündeki makamlardan bir tanesi. Yani bir adam kendine veli diyorsa bundan daha büyük insanın kendi nefsini temize çıkarması var mıdır? Yoktur. Zaten bu takvayı zedelemiştir. Öyle değil mi? Kendisine veli diyen, kendisine arif diyen, kendisine bilmem ne diyen yani insanların kerameti olamaz. Çünkü Allah dostluğunun ilk iki şıkkı olan iman ve takvadan bir tanesini zedelemişlerdir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Zaten dediğim gibi yani Ehl-i Sünnet bu kaideleri niye getirmiş? Adam Kerametül evliya diye kitap yazmış, Kerametül evliya diye i̇şte çırılçıplak e, hutbe veren bir adamın mesela yani veli olduğunu söylemiş. Onu görenlerin de o keramete teslim olan e, şeyhinin önünde, gaslarının önünde meyyit gibi duran mürit olduğunu söylemiş mesela adam. ikisine de makam atfetmiş yani birine müritlik makamı, birine şeylik makamı. Evvelilik makamı, e diye eli sünnetin bunları zikretmesinin sebebi budur. Ta ki insan bu konuda basiret üzerine olsun. Mesela örneğin düşünün şu anda deccal gelse, en büyük şeyhs deccal olacak. Yani şöyle bir düşünün şu anda deccal gelse, deccalın tarikatından daha fazla sayısı olan kimse olmayacak. Yaptığı her şey adamların gözünde havada uçuyorsan, karada kaçıyorsan, sen en büyük velisin, öyle mi? Deccal gibi havada uçan, karada kaçan yani Deccal'ın sıfatlarını bir düşünün. Yağmur indiriyor, yerden hazine çıkarıyor, insanları öldürüyor, insanları e, diriltiyor. Yani tarikatının sayısı en çok olacak olan, en büyük şeyh, en büyük tağut Deccal olur. E bugün günler yüzüne gelse mesela, sebep? Sebep de çünkü keramet anlayışında Ehl-i Sünnet'in koymuş olduğu davıtların gözetilmemesi. Tamam? Anlaşıldı. Yeter yoksa devam edelim Yeter mi? gider mi? Tamam inşallah. Soru sormak isteyen var mı? Konuyla alakalı. Yok. ''Ve da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin''